Macbeth, siz misiniz yoksa? Shakespeare, asırlardır yorumlana yorumlana bitirilemeyen, sürekli yeni keşifler sunan bir deha. Yönetmenliğine Justin Kersel'ın yaptığı, gelecek hafta vizyona girecek Macbeth filmi, sadece muhteşem görselliği ve oyuncuların performansıyla değil, zihinlerdeki zafer ve hezimet kavramlarını tazelemek için izlenilesi bir başyapıt. Teknik üstünlüklerini sinema yazarlarına bırakıp vadettiği bilgiye bakalım. Görünüşte 11. yüzyıl İskoçya'sında geçen ama tüm zaman ve coğrafyalar için her dem taze olaylar, bir meydan savaşını kazanan soylu komutan Macbeth'in adına kılıç salladığı, onu sevip yücelten kral Duncan'ı öldürmesiyle başlar. Shakespeare bu evrensel ihanet temasını kahramanın zihnine kahin cadılarla eker, ve karısına da sulatıp yeşerdir. Böylece olayın gerçekleştiği zamanla Shakespeare'in kaleme aldığı 1606 yılı 21. yüzyıla sıçrayıp bize gündemi berrak bir açıdan gösterir. Dünyanın bugünkü muktedirlerine fısıldanan kehanetleri daha net duyarız. Ve kocalarına kirli arzuları eyleme dökme gücü verip suçun tekamülü için dua eden kadınları görürüz hiç şaşırmadan. Macbeth bu kadar iyi ve bu kadar kötü bir gün yaşamadım dediği o zafer günü kral olacağı kehanetiyle karşılaşır. Cadılar filmde anadan doğmuş kimseden korkmamasını söylemekle yetinirler. Oyunun aslındaysa kehanetlerini elini kana bula, yolundan şaşma, gururlu ol, göster kendini sözleriyle pekiştirirler. Kahramanı kışkırtma rolünü tümüyle Lady Macbeth'e yıkmış Kruzan. Harsın vicdanla çatışması üzerine kurulan eserde daha önce üzerinde durmadığım anadan doğmamışlık kavramını biraz düşünme imkanı buldum. Geleneksel olarak seni öldürecek adam daha anasından doğmadı gibi anlaşılan kehanet sonunda Mahmet'i öldüren Maktuf'un vaktinden önce annesinin karnından çıkartıldığı açıklamasına bağlanıyor. Oysa irfani geleneğin jargonunda anadan doğmuşluk, Benliğin zaaflarını babadan doğmuşluksa rehber elinde ermişliği temsil eder. Bu durumda anadan doğmamışlık insanın henüz bedenlenmeyip Allah'a en yakın olduğu durum potansiyel varlığımızdır. Evvelimizdeki o masum halin teorik bilgisi dünyaya düştüğümüzde bize suça bulaşmama azmi verip Ölümü bizden rak tutabilir. Elbette Shakespeare'in murad etmediği bir yaklaşım bu ama, büyük eserler seyirci zihnini alıp götürüyor böyle. Öldürülen Kral Duncan, adalet, cömertlik ve merhamet timsali olduğuna göre, Macbeth'in cinayet sebebi, erdem korkusuydu ki, bunu zaten yaşadığımız günlerden biliyoruz. Güç isteyen, adalet sınırını ihlal etmek durumunda. Sonunda, taç başa konur konmasına da, dikenleri derisine batar. Üstelik böyle olacağını en susturulmuş vicdan bile önceden söyler kişiye. Eskisi, yenisi, tüm makbetlerin kaderi mutsuzluk deryasında yüzmektir. Cadılara bir şey olmaz. Kötülük emreden nefstir onlar ve dolayısıyla dışarıda değil makbetin içindedirler. Başlangıçta kocasına eline bulaşan kanı yıkarsın gider diyen Lady Macbeth kanın tonlarca su ve parfümle bile çıkmayacağını görüp önce uykularını yitirir sonra delirerek ölür. Yazık ki Uyur gezellik sahnelerini işlememiş yönetmen. Macbeth bize ilk kötülüğün asla son kötülük olarak kalmayacağını hatırlatır. Film özellikle son sahnesiyle bunu güçlü bir şekilde veriyor. Tek bir kişiyi öldürünce frenler tutmaz artık. Arkada Öldürülecek başka adaylar vardır. Benliğindeki iç savaş sen ölünceye kadar sürer. Macbeth'in akıttığı masum kanları İskoçya'yı güvensizlik ve korku ortamında boğup mütemadiyen yeni cinayetler mayalar. Artık herkes yaralı, ülke ölümcül hastadır. Macbeth'i vizyona girmeden bir hafta önce yazdım. İsterim ki filmi görecekler önce eserin aslını okuyup Zihinlerini yeni yorumlara açsınlar ve sadece öteki makbetleri teşhis etmekle kalmayıp kendi içlerindeki hırs-vicdan çatışmasına da tanıklık etsinler.